Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu bir kaç gün geçse bile Şaban ayı ve Şaban ayının 15. gecesi denilen beraat gecesi hakkında söylenilenler ayetler, hadisler nasıl davranılması gerekiyor, bu meselede <gülüyor> uydurulmuş olanlar alakalı kısa bir sohbetimiz olacak Allah Azze ve Celle bana anlatma kabiliyeti versin ilk önce bana anlattığımla amel etmeyi sonra size duyduğunuzla amel etmeyi sevdirsin ve hayatınıza tatbik etmeyi kolaylaştırsın. Evet kardeşlerim, yani Şaban ayı ve Berat gecesi. Şaban ayı hicri ayların sekizincisidir. Recep ayıyla, ayıyla Ramazan ayı arasındaki aydır Şaban ayı. Şaban ayında İslam tarihi açısından önemli olaylar ne yapmıştır? Gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi hicretin ikinci yılında kıblenin mescidi Aksa'dan mescidi harama çevrilmesi. Yani mescidi Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevrilmesi. İkincisi Ramazan orucunun farz kılınması ve bu şekilde bu Delille olanlar, bunun yanında bir sürü de insanlar estağfirullah sanki Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün söylemiş olduğu incelikler, güzellikler yetmemiş gibi ne yapmış? Bir şeyler uydurmaya çalışmışlar. Bakalım Allah Azze ve Celle ne buyurmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler yapmış? Sahabe-i kiram bu mevzuyu nasıl anlamış hayatlarına tatbik etmişler? Onlardan sonra gelen bidat ehli olanlar da bu meseleleri nasıl üretmişler? Bize lazım olan Kur'an ve sahih hadislerle gelendir. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik Zamanında Din namına Din adına uyguladıklarıdır Çünkü Sahabe-i Kiram İttebi'u ve la tebtedi'u Diyorlar Yani ittiba edin uyun Uydurmayın Çünkü Allah'ın Resulünün Sallallahu aleyhi ve sellem Bize bildikleri sadra şifa Verecek olan meseleler Yeterli olan meseleler Yetmedi mi Allah'ın bildirdikleri Yetmedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bize öğrettikleri Biz başka başka şeyler ne yapıyoruz Araştırmaya çalışıyoruz Sanki Allah azze ve celle'nin eksik bıraktığı Haşa ve kella, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Eksik bıraktığı Yarım bıraktığı meseleleri insanlar sonradan ne yapıyorlar Düzeltmeye çalışıyorlar Sıvamaya çalışıyorlar İkmal etmeye çalışıyorlar. Bundan Allah'a sığınırız. Evet kardeşlerim. Bu meselede bir sürü bu aya uluyet kazandırmak için bir sürü meseleler ne yapılmış ortaya konulmuş. Bakalım bunlar nelermiş. Allah Azze ve Celle Duhan Suresi Üçüncü ayette geçen mübarek geceden bahsediyor ki o da mealen hamim bunlara huruf-u diyoruz. Yani kesik harfler Allah Azze ve Celle bunların ne olduğunu bize bildirmemiş. Sahabe-i kirama da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları bildirmemiş ama çıkmış bazı bidatçılar işte Han'ın manası şudur, mimin manası budur deyip de bir şeyler ortaya koymaya çalışmışlar. Yahu Allah bildirmeyince Celle Şanuhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmeyince abim sen bunu nereden bildin? Öyle değil mi? Neye dayandın derler sana, sen de şuraya dayandım diyemezsin. Bizim söylediğimiz, iddia ettiğimiz her şeyin bir mesnedinin olması lazım sahih yoldan. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kul hatu burhanakum kuntum Eğer gerçekten sadıksanız iddia ettiğiniz meselelere deliller getiriniz. Bunu söyle ey Muhammed bunlara sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim din namına söylediğimiz her şeyin Kur'an'la motamot bir alakasının olması lazım. Motamot. Mot. Böyle değil. Böyle göstereceksin burnunu, kulağını gösterirken. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmayan dini ceddteki hiçbir bilgi Allah katında muteber değil. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Nebisi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz ne diyor? لَتَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنُ لَمْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ ve وَسُنَّةَ Ben benden sonra sapıtmamanız için iki sağlam kulp bıraktım. Din cihetinde iki sağlam kulp bıraktım. Bunlara sapıttığınız, bunlara sarıldığınız müddetçe sapıtmayacaksınız. كِتَابَ ve وَسُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın kitabı Kur'an bir tanesi. İkincisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Karşılaştığımız meseleye biz ne yapacağız? İlk önce Kur'an'dan deliller arayacağız. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından delil arayacağız. Sünnetten bakalım şimdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Şaban ayı için ve beraat, Gecesi için neler söylemiş? Sahabe-i kiram neler duymuş, dinlemişler, hayatlarına tatbik etmişler? Bidat ehli de daha sonra neler yumurtlamışlar? Yetmemiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretileri. Onlar ne yapmışlar sanki? E, kemale erdirmişler. Bunlardan Allah'a sığınırız. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle... Duhan Suresi'nde 3. ayeti kerimede şöyle buyuruyor mealen. Hamim. Bunlara dedik ki huruf mukattaadır. Bunların manasını biz ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bu Allah'la Resulü arasında bir şifre. Bize bildirilmemiş. Biz de ne yapmayacağız? Bilme hususunda şu mudur, bu mudur? Ebced hesabı yapıp efendim cifir hesabı kullanıp da bunlara mana vermeye çalışmayacağız. Böyle yaparsak Allah Azze ve Celle'nin Resulünden daha çok bir şeyler bildiğimizi yahut da sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'in daha çok ilme sahip olduğumuzu ne yaparız? Adeta dile getirmiş oluruz. Bizim bunlar hususunda bilmemiz, öğrenmemiz gereken bir şey olsaydı Allah onu bize bildirirdi Muhammed Aleyhisselam'ın vasıtasıyla. Evet, apaçık olan kitaba andolsun ki, yani Kur'an-ı Kerim'e, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim mübarek bir gecede indirilmiş. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. O mübarek gecede. Çıpesiz ki göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbından bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. Allah Azze ve Celle'nin merhameti bütün zamanlarda Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kullarına merhamet olsun. Allah Azze ve Celle'nin emri nehyi bilinsin nasıl kullar davranması gerekiyorsa bunu öğretmek için Allah özel peygamberler göndermiş. En son gönderilen peygamber de resul ve nebi de Muhammed Aleyhisselam. Allah azze ve celle ne yapıyor? Bundan bahsediyor. Evet. O hakkıyla işitendir. Yani Allah Subhanahu ve Taala'ya hiçbir şey ne yapmaz, gizli kalmaz. O her şeyi duyar, işitir ve gereği Zamanında da bu duyduklarını, işittiklerini, bildiklerini kulun önüne koyar. Kulun önüne koyduktan sonra kul bunu ne yapamaz? İnkar edemez. Evet, o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Evet, eğer kesin olarak inanıyorsanız, yani müminseniz Allah Azze ve Celle'nin ne yapacaksınız? İ, i̇sim ve sıfatlarına da Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği şekilde iman edeceksiniz. Allah Celle Şahanehu buyuruyor. Evet kardeşlerim, burada bu mübarek gece dediğimiz gecede bazı kimseler ne yapmışlar? İhtilaf etmişler bu gece hangi gecedir diye. Bazıları, alimlerin çoğu bu geceyi Kadir Gecesidir Demişlerdir. Çünkü bu mesele hususunda Allah Celle Şanuhu Kadir Gecesinde ne buyuruyor? اِنَّا enzelnahu fi لَيْلَتِ الْقَدْرِ Muhakkak ki biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesinde indirdik. Bu kesin. Allah Azze ve Celle apaçık ne yapıyor? Kadir Gecesinde indirdik diyor. Evet. Bir başka grup alim de bu mübarek gecenin Şaban'ın 15. gecesi olduğunu ne yapıyorlar iddia ediyorlar. Böyle bir iddia ile geliyorlar. Biz şimdi şu alim isabet etmiştir. Bu alim isabet etmemiştir deyip işin kritiğini yapıp da hangi alimin isabet ettiğini, hangi alimin isabet edemediğini ortaya koyacak değiliz. Biz sadece delilleri sunacağız, ondan sonra da Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edeceğiz. Evet. Şaban'ın 15. gecesinde Kur'an'ın indirilmesi sadece zan ifade ediyor kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle Kadir Gecesinde yani Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde gizli olan Kadir Gecesinde Kur'an'ı indirdiğini ne yapıyor? Bize bildiriyor. Alimler şimdi ne yapmışlar? Kendinden önceki alimlerin ortaya koyduğu bu meselelerin ortasını bulmaya çalışmışlar. Demişler ki, Kur'an'ın leh mahfuzdan indirilmesine Berat gecesinde başlanılıp Kadir gecesinde bitirilmiştir. Takiben rızıklarla ilgili nüsha, Hazreti Mika'il aleyhisselama, harp, zelzele, yıldırım ve yere geçirmek hadiseleriyle ilgili nüsha, Cibril aleyhisselama. Amellerle yani yapılacak işlerle ilgili nüshada en yakın göğün vazifelisi olan İsrafil'e tevdi edilmiş. Musibetlerle yani ölümlerle alakalı nüshada ölüm meleğine verilmiş. Bunu ne yapıyor? Fahruddin Razi rahimahullah tefsir-i kebirinde zikrediyor. Bu mesele bizi ne yapmıyor o kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren mesele Allah Azze ve Celle'nin e, Kur'an-ı Kerim'de inna اَنْزَلْنَهُ fi لَيْلَةِ الْقَدْرِ demesi. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik demesi. Şimdi kardeşlerim burada bir mesele var. Dört büyük meleği ne yaptık? İsmini zikrettik. Ölüm meleği. İnsanlar arasında ölüm meleğine ne yapıyorlar? Azrail ismini takıyorlar. Azrail ismi kesinlikle ne Kur'an'da ne sünnette geçmiyor. Bize Yahudilerden geçme bir isim bu. Allah Azze ve Celle ölüm meleğini Azrail ismiyle ne yapmamış? Tesmiye etmemiş. Ölüm meleği Müslümanların arasında Kur'an ve sünnette geldiği gibi nedir? Melekül Mert'tir. Biz... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederek ölüm meleğini zikredeceğimiz vakit melekül mevt diyeceğiz. Ölüm meleği. Allah Azze ve Cennel'in Resulü buna ne yapmış? Ölüm meleği demiş. Evet. Evet kardeşlerim. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu Anhe validemizden Şaban ayı hususunda gelen rivayeti görelim. Anamız şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen oruca öyle devam ederdi ki bu ay hiç artık iftar etmeyecek, yemeyecek derdik. Bazen de öyle devamlı yerdi ki hani bazı senelerde artık bu ayda hiç oruç tutmayacak derdik. Ben yani Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz kendisini kast ediyor. Ben onun Ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Halbuki Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la 9 büyük sene ne yapıyor? Beraber yaşıyor. Yani İslam'ın kemale erdiği Medine devrini Resulullah Aleyhissalatu beraber Hz. Ayşe validemiz geçiriyor. Diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece Ramazan ayını kamil olarak oruçla getirdiğini gördüm. Ramazandan gayrı hiçbir ayı kamilen oruç tuttuğunu görmedim. Evet. Herhangi bir ayda Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oruç tuttuğunu ne yapıyormuş? Şaban ayında... Ee, daha çok oruç tutuyormuş. Bunu ne yapıyoruz bu hadisi? İmam Bukhari'nin sahihinde e, Savum e, babında 52 numarada buluyoruz. Şimdi kardeşlerim şöyle bir durum var. Biz hem sahihleri ortaya koyacağız hem de insanların yapmış olduğu batıl ve hakka uymayan meseleleri de dile getireceğiz ki insanlar yaptıklarında ne yapsınlar haberdar olsunlar. Eğer gerçekten Kur'an ve sünnete paralellik arz eden bir mevzuyu işliyorlarsa Allah mübarek etsin devam etsinler şuurlu bir şekilde ama Yalan yanlış bir şey duydular. Allah Azze ve Celle'ye sevgilerini göstermek için, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaatlerini ispat etmek için bir şeyler ortaya koyuyorlarsa, hakkı gördüklerinde bu batıl olan, hakka muhalif olan meseleleri terk etsinler. Bizim insanımız Müslüman. Bizim insanımız Allah'ı seviyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor. Ama Allah ve Resulüne nasıl itaat edecek bunu bilmiyorlar. Çünkü belamlar, deccallar ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle'yi sevdirme adı altında, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ve ittiba etme adı altında Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyleri sokmuşlar bu garibanların başlarına. Onlar da ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'ye daha yakın olmak için, ilimsiz olduklarından dolayı bu Kur'an'a ve sünnete muhalif olan meselelerle Allah'ı ve Resulünü razı etmenin yolunu arıyorlar. Bizim vazifemiz hakkı söylemek, ispat etmek, batıldan da çekindirmek. Ne ile? Delillerle. Evet. Demek ki bizim insanımız şimdi ne yapıyor kardeşlerim? 3 ay 90 gün oruç tutuyor. Recep, Şaban, Ramazan. Bu adam aç duruyor. Yemiyor, içmiyor. Cinsi arzularına ne yapıyor? Gem vuruyor. Ne için? Sadece ve sadece kainatın haliki olan Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, anamız Hazreti Ayşe ne diyor? Kesinlikle diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem ne yapmadı? Ramazan ayının gayrında bir ayı baştan sona kadar... Oruçla geçirmedi. E sen oruçla geçiriyorsun. Neye dayanarak? Hiçbir yere dayanarak değil. Sana öyle yutturdukları için. Üç aylar orucuymuş. Üç aylar tesbihiymiş. Üç aylar namazıymış. Subhanallah. Sen ne yap? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sana gösterdiği günde kılınacak olan on rekat yahut da on iki rekat Sünnet namazları kıl. Devam et bunlara. Uy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydurma. İstediğin kadar uydur Allah kabul etmeyecek. Boş boşa ne yapacaksın? Kendini yoracaksın. Akıntıya tırak çekeceksin. Resulullah aleyhissalatü vesselama soruyor sahabe-i Allah indinde en hayırlı amel nedir? Edvamu havain kal diyor Peygamber Efendimiz. Az da olsa devamlı olan. Adamın bir tanesini 40 gün aç bırakmışsın, yememiş, yememiş, yememiş, çiroz gibi olmuş. Ondan sonra götürüyorsun lokantaya, diyorsun ki istediğin kadar ye, 40 kişilik ye. Ya. ya adamın karnı bu kadar, 40 kişilik de yiyemez, iki kişilik de yiyemez, bir kişilik yer. Her gün adama bir tane balık ver, karnı doysun, bir dilim ekmek var, ölmesin ama her gün yesin. Sen ne yapıyorsun? Önüne koyuyorsun bütün rızıkları. Bir defa yediriyorsun. Ondan sonra bir sene oruç tutturuyorsun. Sübhanallah. Evet kardeşlerim. Üç aylar orucu diye bir oruç yoktur. Üç aylar tesbihi diye bir tesbih yoktur. Üç aylar namazı diye bir namaz da yoktur. Bunlar uydurulmuş. insanlar tarafından uydurulmuş bidattır. Bu bidatlardan kaçınmak lazım. Ha, adam bir şey söyledi mi delilini getirsin. Biz oruç tutmayı kerih gören kimseler değiliz. Namaz kılmayan kimseler de değiliz. Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmeyen kimseler de değiliz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam zikirlerini yapan kimseleriz. Pazartesi, perşembe günü, ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutan kimseleriz elhamdülillah. Namaz kılan, sünnete ittiba eden, sünneti ihya eden kimseleriz. Getirsinler bunlara sağlam bir delil biz onlar da yaparız. Ama gök yere düşse, yani kıyamet kopsa bu meseleler hususunda bir delil getiremeyecekler. Bunlar uydurulmuş bidatlardır, bunlardan kaçınmak gerek. evet. La ve la illa billah. Şimdi Şaban ayı için uydurulmuş namazlar, oruçlar ve ibadetler nelermiş? Onu görelim. Yani ne uydurmuşlar Allah'a yakın olmak için? Bu rivayeti Safuri ve Nez Nuzhatul Mecalis isminde bir kitap ne zaman bunlar müracaat kitabı oldu? Hani Buhari'den, Müslim'den bir rivayet, Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace'den sahih bir rivayet neymiş? Müzhettul Mecalis. Maşallah. Evet dinleyin şimdi ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Nasıl efendime söyleyeyim? 3 kuruşa 5 köfte sattıklarını. Yahu sen 3 kuruşa 5 köfteyi köfteciden alamıyorsun. Ama burada bakıyorsun iki rekat namaz sana kıldırıyorlar. Cennetin en yüksek tabakasından yerler veriyorlar. Bol kepçeden atıyorlar. Eğer bol kepçeden atmakla olursa ben de atarım. Ben de uydururum, sıkar savururum ama kalkar da bir tanesi. Hocam bunun delili nedir derse ancak delili benim diyebilirim. E ben de delil olmadığıma göre demek ki hikaye bu. Evet adam şimdi ne yapıyor? Çamurdan yapmış olduğu tesbih boncuğu gibi sıralıyor yalanları bakın şimdi. Her kim Şaban ayının ilk gecesinde birinci rekatlarında bir Fatiha ve beş ıhlas okumak suretiyle on iki rekat namaz kılarsa Allah subhanehu ve teala ona iki bin şehit sevabı verir. İki bin şehit sevabı. Yahu biz Kur'an'da ve sünnette biliyoruz ki peygamberlikten sonra en yüce makamlardan bir tanesi şehadet. Herkes imrenecek. Ama 12 rekat namaz kılıyor 2000 şehit sevabı alıyor. Yetmedi daha ne niceleri var. Evet, kendisine 12 senelik ibadet Sevabı yazılır. Anasından doğduğu günkü gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. Allah günahkarlara iş doğdu. Kıl 12 rekat namaz, ondan sonra nasıl olsa yazılmıyor. Ee, 80 senelik e, ne yapıyorsun? E, sevap kazanıyorsun, 2000 e, şehit sevabı alıyorsun. Ondan sonra ne yapıyor? 80 güne kadar da üzerine günah yazılmıyor. Kiramen katibin melekleri kör oluyor ve sağır oluyor. Haşa senin yaptıklarını görmüyorlar, bilmiyorlar, yazamıyorlar. La ilahe illallah böyle bir saçmalık olur mu? <gülüyor> Allahümme ala Muhammed. La haule ve la kuvvete illa billah. İşte bu insan ne yapacak? Bunlara aldanacak, bunu yapacak. Kardeşlerim, namaz kılmakla adam kafir olmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi, bu adam Resulullah aleyhissalatü vesselamın ağzından bir şeyler uydurduğu için onun namına cehennemlik olur. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve makadahu finnar. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü kim diyor benim ağzımdan bir şey uydurursa diyor cehenneme girer. Elhamdülillah. Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba hususunda yüzlerce binlerce delil var. Evet. El Cevahirul Hams isimli kitap hiç duydunuz mu? Duyulmamış şeyler. Eğer Bukhari'den Müslim'den olsaydı hemen açardık ne yapardık bulurduk derdik elhamdülillah. Bir hazine bulduk. Bu hazineye ne yapalım? Sahip çıkalım. El Cevahirul Kems. Sarı çizmeli Mehmet telif ettiği çok mübarek bir kitap. Evet. Muhammed bin din Hazretlerinin nakline göre Bakın yine sahabe değil, tabi'in değil, etba'u tabi'inden değil, müçtehid imamlardan değil, muhaddislerden, muhakkıklardan değil. Bilmem ki mazletleri. Şaban'ın şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır. 12 rekat. Her kim fadıhatan sonra 15 kere ikhlas okursa, bakın şimdi, burada neydi? <gülüyor> Etabı açık arttırmayla cennet satıyor bunlar. Burada neydi? Bir fatiha ve 5 ikhlas. Ne oldu? Bir Fatiha 15 İhlas. Üredi maşallah olduğu yerden. Nasıl üredi? Mitoz bölünmeyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Her rekatında Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresi okunur. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine on bin hasene yazılır. On bin hasene. On bin sevap. On bin günahı da silinir. Allah müjdenin, müjdenin kaymaklısına bak. İşle işleyebildiğin kadar günahları, on iki rekatı, on iki dakikada verince ne yapıyorsun? Cennetin göbeğine oturuyorsun. Evet, Ondan sonra Dürratun Nasihin. Bir başka kitap. Masal kitabı, hikaye kitabı, hurafat kitabı. Dürratun Nasihin. Her kim Şaban ayının başından, ortasından ve sonundan. Dikkat edin. Başından, ortasından ve sonundan. Üç gün oruç tutarsa... Allah Subhanahu ve Teala ona 70 peygamber sevabı yazar. Evet. Kaç tane şehitti? 2000, 2000. 2000. şehitti. 70 peygambere ne yaptı bak? Mücadeldi. 70 peygamber sevabı. La <gülüyor> havle <gülüyor> ve la kuvvete illa billah. Allahu Teala Hazretlerine azze ve celle 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse Şehit olarak ölür. ya, Görüyorsunuz değil mi? Ahmak olması lazım adamın bunu kaçırması için. Ama adamın aptal olması lazım bunu ifa etmesi için. Neden? Çünkü aslı astarı yok. Aslı astarı olsaydı muhaddisler bunu ne yapardı? Bilirlerdi. bundan gafil olmazlardı. Muhakkık alimler de fıkıh kitaplarında Bunu kaydederlerdi. Hangi halim bunu kaydetmiş? Ama Duratu Nasihin kitabının yazarı hurafatçı sayfa 235'te bunu kaydetmiş. Yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında bunun cevabını ne yapacak verecek? Sen bunu diyecek Allah Azze ve Celle buna nasıl Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından söyledin? Hadi bakalım. O gün ballandırdın, yallandırdın meseleleri, insanları teşvik ettin. Ama şimdi ne yapacaksın? Cehenneme gireceksin. Evet. Ya Rabbene. Bir başka hurafatta. Kim Şaban ayının yarı gecesini ibadet ve taatla ihya ederse, günahları kelp kabilesinin, köpek kabilesinin, koyunlarının kılları sayısınca bile olsa, Allah Azze ve Celle onu aff mağfiret eder, şeklinde bir rivayetle geliyorlar. Bunlar kardeşlerim sahih değil, sabit değil. Bir Müslüman, zaten, Peygamberi seviyorsa Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında Lekad lekum En güzel misal Resulullah'ın hayatında var diyor Allah Celle Şanuhu. Bir Müslüman kalkar ne yapar? Teheccüd namazı kılar. Allah için bir kere kat kılar. Küt yatar. Bunu devamlı şekilde yapar. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Devamlı şekilde Gece kalkıyordu. Namaz kılıyordu. Sen de seviyorsan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam böyle yap. Öyle yok. 3000 peygamber, 500 efendime söyleyeyim bilmem kim şu bu hurafatine ne yok? İhtiyaç yok. Evet kardeşler. La havle ve la kuvvete illa billah. Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman gecesinde ibadete kalkın. On beşinci gecesi olunca kalkın. Ötekinlerde kalkmayın. On beşinci gecesinde. Ve o gecenin gündüzünde kandilden sonraki gün. Oruç tutunuz çünkü o gün, o gece güneş batıncaya kadar, Allah subhane ve teala yani fecir doğuncaya kadar şöyle buyururmuş. Benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim? Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım? Bir bela ile müptela olmuş olan yok mu ona kurtuluş vereyim diye buyururmuş. Bu rivayet İbn-i Merce'de var. Ama orada da muhakkık ulema ne diyor? Daif cidden yani ciddi şekilde zayıftır. Ev mevdu'u ya da uydurulmuştur. Yani alimler ne yapıyor? Hiçbir tanesi bunu hasenlemiyor, sahihlemiyor. Diyorlar ki bu gerçekten zayıftır ve uydurmadır. Dileyenler bakabilirler İbn-i Mace'ye. Ben baktım buraya aldım Arapçası Ürdün. Beytul Efkârı Düeli baskısına. Orada ne yapsınlar bu meseleyi 1388 numaradan tahkik etsinler. Halbuki bakın şimdi kardeşler. Halbuki Bukhari ve Müslim'de gelen sahih hadislerde Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şöyle buyuruyor. Rabbimiz Celle ve Ala, gecenin son üçte birinde dünya semasına bizim bilmediğimiz bir şekilde iner ve şu şekilde nida edip seslenir Celle Şanuhu. Bana dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Benden isteyen yok mu? ona vereyim bağışlanma dileyen yok mu onu bağışlayayım evet kardeşlerim burada biz ne yapıyoruz şunu görüyoruz Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle dünya semasına her gece gecenin son üçte biri kaldığından üzül ediyormuş يَنْزِلُ رَبْبُنَا diyor hadiste. Resulullah aleyhissalatü vesselam. يَنْزِلُ رَبْبُنَا Rabbımız iner. Nasıl iner? Nasıllığı bize bildirilmemiş. Sadece indiği bildirilmiş. Biz Ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, ashabının, müctehit imamlarımızın, rahimahumullah, inandığı, iman ettiği, kabul ettiği ve başkalarına anlattıkları gibi bu şekilde kabul edeceğiz. Allah Azze ve Celle keyfiyetini bizim bilmediğimiz bir şekilde nüzul eder, iner. Zatına ve şanına layık bir şekilde. Bu. Evet kardeşlerim. Biz bunu bu şekilde ne yaparız? Kabul ederiz. Ama bunun yanında bidat taifesi olan Mu'tezile ve Cehmiye Ümmeti Muhammed'den olup da Selefi menhec yürüyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelenleri <gülüyor> tevil etmeden tecsime girmeden tahvilde bulunmadan tahrifte bulunmadan, tatil etmeden, kabul eden muvahhid Müslümanlara şöyle söylüyorlar. Siz önce dediniz ki Allah Subhanahu ve teala yedi kat semanın üstündedir. Yani uluf sıfatı vardır Allah Azze ve Celle'nin. Sonra da dönüyorsunuz, diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle ne yapar? Dünya semasına iner. Ne zaman? Gecenin son üçte biri kaldığında. O zaman Allah Azze ve Celle hareket eden bir cisim midir ki bu şekilde siz bunu söylüyorsunuz? Haşa ve biz Allah için Celle Şanuhu cisim demiyoruz. Arazda demiyoruz, cevherde demiyoruz. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından bu şekilde bu mesele çıktığı için biz de böyle söylüyoruz. Sahabe-i kiram aynen bizim gibi insandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu işin mana ve mahiyeti nedir ya Resulallah? Nasıl anlamamız lazım? Tevil etmemiz mi gerekli? Bunu inanmak için, buna inanmak için deyip sormamışlar. Böyle iman etmiş. Biz de böyle iman ederiz. Eğer bunu başka başka manalar yükleyerek iman etme yönüne gidersen, bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin dışına çıkmış olursun. Evet. Eee biz böyle kabul ediyoruz. Siz nasıl kabul ediyorsunuz diye bu Mu'teziliye ve Cehmiye'ye sorduğumuzda onlar ne yaparlar? Bunu tevil ederler. Derler ki burada Rabbimizin Celleşanuhu inmesinden kasıt Allah'ın emrinin inmesidir yahut da meleğin inmesidir derler, kıvırırlar. Ama elhamdülillah ehli sünnet uleması onların kıvırmalarına ne yapmamış, itibar etmemiş, yanlış şekilde kıvırdıklarını tespit etmişler, bize kitaplara kaydederek bunu en güzel şekilde açıklamışlar. Evet. Biz bu hadise bu şekilde geldiği gibi iman ederiz. Böyle fasit tevillere girildiğinde birçok mahsurlar ortaya çıkar deriz ve şöyle açıklarız. Hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam Rabbimiz iner diyor. Dikkat edin Rabbimiz iner. Bunlar ne dediler? Melek iner. Evet, haşa Rasulullah kella Resulullah vesselam Rabbini tanıyamadı da meleğin inmesini meleğin inmesini Rabbimiz iner diye mi bildi? Bu şekilde mi söyledi? Böyle bir durum var mı? Olabilir mi? Yani meleğe mi dedi peygamber aleyhissalatü vesselam bu benim Rabbimdir diye haşa vakella. Böyle bir tevil olur mu? Evet. Tevil edenler, bu hadisi tevil edenler bir takım akli mukaddimeler getirerek tevil etmişlerdir. Ehli sünnet olarak biz ne diyoruz? Resulullah'a, sahabesine, tabi'ine, etba'u tabi'ine ve müçtehid imamlarımıza ittiba ederek diyoruz ki bu Allah Subhanahu ve Taala'nın zatına ve şanına layık bir şekilde inmektir. Allah Azze ve Celle indiğinden bahsetmiştir. Nasıl indiğinden bahsetmemiştir. <gülüyor> evet. Zira Şura Suresi. 11. ayeti kerime'de Rabbimiz Celle ve Alâ ne buyuruyor? "Leysa kemislihi şeyun. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey de ona benzemez. Demek ki bir şeye benzetmeden iman etme durumumuz var. Evet. Birinci mesele buydu. İkinci mesele var şimdi. Kıyamet gününde Allah celle şanihu kendi şanına ve zatına yakışır bir şekilde kullarının arasına hüküm vermek için gelecektir. Bu mesele için naslar vardır. Fecir suresinde Rabbimiz Celle ve Ala ne buyuruyor? "Vacaa rabbuka vel melaku saffan saffa." Vacaa rabbuk. Senin Rabbın gelir. وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّ Melekler de Rabbinin Celle Şanuhu önünde ne yaparlar? Saf saf dizilirler. Evet. Bakara Suresi 210. ayeti i Kerime'de de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın, dikkat edin, Cel şanuhu ve meleklerinin gelmesini mi bekliyorlar? En yätiyahumullahu fi zılal. Bak ne yapmış? Ayet-i kerime Allah azze ve celle'nin gelmesi ve meleklerinin gelmesi gelmesini Allah cel şanuhu ayette bir cümle içerisinde zikretmiş. E hani Allah'ın meleklerinin gelmesiydi bir meselede adam yapıyorum, yapıyorum dese o adam fesahat ve belagatla konuşmuş olur mu? Ne kadar ayrı ayrı kelimeleri kullanırsan o kadar fasih ve beli olursun. Normal şartlar altında normal dil kaidelerine göre. Kur'an-ı Kerim Arapçada fesahat ve belagat örneğidir. Demek ki bu şekilde tevil edenlerin teviline değil, yerinde bir tevil değil, daha bitmedi. Hani dediler ya Allah'ın emrinin gelmesi, bunun manası budur. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 33. Ayet-i Kerime'de de o kafirler sadece kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin emrinin gelmesini beklerler. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Tasdik etmediler peygamberlerini. Ne yaptı başlarına bela ve musibet gelsin istediler. İlk önce meleklerin gelmesini ve peygamberlerin onları korkutmak için azapla müjdelediği müjdenin gelmesini istediler. Allah onlara zulmetmedi Celle Şanuhu fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'ın Celle ve Ala emirlerine, nehilerine itaat ve ittiba etmediler. Kafalarının estiği gibi davrandılar. Allah Celle Şanuhu da ne yaptı? Adaletiyle onları cezalandırdı. Evet burada ne var? Rabbinin emriyle, emrinin gelmesini mi bekliyorlar diye de ayeti gene var. Ev ye'tiye emru rabbik. Demek ki ne değilmiş? Onların uydurduğu gibi değilmiş, uyduramamışlar yani. Allah Celle Şanuhu kendisinin geleceğini ne yapıyor? Ayette belli ediyor, bildiriyor. Emrinin geleceğini bildiriyor. Allah'ın emrinin gelmesi ayrı, kendisinin gelmesi ayrı. Bir de meleklerin geleceğini bildiriyor. Bunlar ne yapıyorlar? Karman çorman paçalı yapıyorlar. Bir mesele olarak sunuyorlar. Böyle değil. Ehli sünnet bunu böyle kabul etmemiş. Ehli bidat çeşitli ne yapmış? Tevillerde bulunmuş da tevilleri bu. Evet. Demek ki, motezilenin ve sair bidat ehli grupların bu şekilde tevil etmesinin yersiz olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet. Evet kardeşlerim, bu mesele biraz daha perçinlensin diye, kafamızda hiçbir soru oluşmasın diye aslında dersimiz neydi? Şaban ayı ve Şaban ayının 15. gecesiydi. Diyeceksin ki hocam nasıl bağıntı kurdun bu mesele hususunda? Nasıl bağıntı kurdum? Çünkü gelen ayetlerde ne vardı? Bu meseleyle alaka vardı da onun için. Yoksa meselemiz ne değil? Bu değil. Yani isim ve sıfatlar tevhidi dersi değil. Ama ayetler bunları ne yaptı? Açıklamamıza sebebiyet verdi. Evet, bu meseleler hususunda selef alimlerinden birkaç tanesinin sözünü zikredeyim yine döneceğiz. Neye? Kendi asıl mese meselemize. Evet, İmam Muhammed bin Müslim ez-Zuhri rahimahumullah ne yapıyor? Allah Celle Şanuhu sadece İmam Zühriye değil, İmam Zühriye gibi Ehl-i Sünnet'in babaç alimlerinin hepsine rahmet etsin. Şöyle diyor, Resul göndermek Allah'tan Celle Şanuhu. Tebliğ etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize düşen ise teslimiyet göstermektir. Allah Azze ve Celle ayeti göndermiş mi? göndermiş. Bak ayette üç türlü meseleden bahsetmiş. Kendinin gelmesinden, emrinin gelmesinden, meleklerin gelmesinden. Ne yapacağız? Müminler olarak, Müslümanlar muvahhidler olarak, ehli sünnet olarak üçüne ayrı ayrı iman edeceğiz. Üçünü birbirine katmayacağız, meczetmeyeceğiz bu meseleyi. Evet. Bize düşen neydi? Teslimiyeti. Teslim olduk mu? Olduk mu? oldu e olduk elhamdülillah. Neden böyle ölü gibi şey diyorsunuz? Konuşan benim sizin neye sesiniz çıkmıyor. <gülüyor> Subhanallah. Evet. Süfyan İbni Uyayne Rahimahullah da şöyle diyor. Şanı yüce olan Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an'da kendi nefsini vasfettiği yerlerin tefsiri okunduğu gibidir. Nasıl okuduysan öyle anlayacaksın. Ha, bunun manası... Budur da işte Allah şöyle buyurmuştur. Öyle olsaydı Allah onu öyle buyururdu. Aciz miydi? Haşa vakella. Evet. Bunların keyfiyetsiz ve teşbihe gidilmeksizin kabul edilmesi gerekir. Hadi bir tanesi kalksın <gülüyor> bu bidat ehlinden Süfyan İbni Uyeyn'e bidat ehliydi desin. Bu meseleleri Bilemedi desin. Adamın alnını karışlarlar. Evet. Velid bin Müslim de rahimahullah şöyle diyor. Ben Evze'ye Süfyan, Süfyan İbni Uyeyne'ye ve Malik bin Enes'e görme hakkında sordum. Hepsi de bunlar geldikleri gibi alınır Onlarla ilgili bir keyfiyet düşünmeyiniz dediler. Allah Azze ve Celle'yi nasıl göreceğiz? Allah Azze ve Celle bizi nasıl görüyor? Yani ruhiyetle alakalı bir mevzu geldiğinde kulla alakalıysa bu görme kulun gördüğü gibi ama Allah Subhanahu ve Teala ile alakalıysa onun zatına ve şanına layık bir şekilde onun dilediği gibi. Evet, demek ki Rabbimiz Celle Vale yukarıdaki uydurma rivayette geldiği gibi sadece Şabanın 15. gecesinde değil de anne hani ne diyor Şabanın 15. gecesi gelince Allah Azze ve Celle Dünya semasına iner dediydi ya demek ki sadece Şabanın 15. gecesinde değilmiş her gece Dünya semasına nüzul edip kullarına bu şekilde sesleniyormuş. Sahih rivayette böyle geliyor biz böyle inanırız. <gülüyor> evet. Bu babta Ehli Sünnet uleması Beraat gecesi hakkında şöyle olur, böyle olur, şudur, budur diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hiçbir şey Sahih değildir. Bilakis tamamı zayıftır demişler. <gülüyor> Hiçbir tanesi elle tutulur, mahiyet yoktur demişler. Evet. Şimdi gelelim. Herkes dinini, akidesini, amelini Şeyh Google'dan soruyor şimdi. Şeyh Google'da maşallah yalancı bir şey. Aklına ne geliyorsa onu söylüyor. Yazın Google'a, bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Yazın çıkacak, hepinizin neyi var? Tableti var, bilmem, bilmem neyi var, bakabiliyorsunuz. Ne diyor? Kadın, helal kadın, nikahlı helal kadınlar, güzel koku ve gözümün nuru namaz. Sübhanallah. Hadis, hadiste bana iki şey sevdirildi. Helal kadınlar, ve koku gözümün da namazda kılındı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama Şeyh Kogul'a sorunca bu mesele nedir diye bana üç şey sevdirildi diyor. Halbuki rivayet bu şekilde değil. Demek ki Şeyh Kogul ne yapıyor? Aklına geldiği gibi konuşuyor. Delillerle değil, senetle, sepetle değil. Şimdi bazı sitelerde Berat gecesini nasıl ihya edebiliriz diye bir sürü tavsiye var. Ben önemli olan, önemli gördüğüm birkaç tanesini ne yaptım? Aldım, onları sizle paylaşacağım ve bakacağız nasıl olacakmış diye. Evet, hem bunları söyleyelim hem de reddiyesini verelim. Evet, yatsı ve sabah namazlarını mutlak surette cemaatle kılmalıyız. Nerede? berat gecesinde. Öyle söylüyor. Ki geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş olalım. Be adam! Sen zaten Müslüman bir erkek olarak özrün yoksa sabah namazında, öğle namazında, ikindi de, akşamda, yatsıda, camide, cemaatle beraber namaz kılman lazım. Sadece beraat gecesinde mi? Nasıl beraat gecesinde yatsı namazıyla sabah namazına hasrettin cemaati? La ve la illa billah. Bunun nedeni ne? Neye dayanarak? Ha. Berat gecesinde yatsıyla sabah namazını cemaatle kılınca geceyi ihya etmiş gibi oluyorsun. Ya zaten normal her gecede yatsıyla sabahı cemaatle kıldığın zaman Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dilinden ne yapılıyor? O gece ihya olunmuş olarak sana bildiriliyor. Beraat gecesini neye soktun araya? İşte biz hak ve hakikati bilmezsek ne yaparlar? Bizim beynimizi çöplük gibi aslı astarı olmayan bilgilerle doldururlar. Sen de ne yaparsın? Sadece beraat gecesi geldiğinde yapsı ve sabah namazını kılarsın. Ondan sonra takavide ayırırsın kendini ta öbürkü beraat gecesine kadar. Evet, ondan sonra şöyle diyor adam. Geceyi oruçlu olarak karşılayalım. Yani beraat gecesi ayın 15. gecesi ya. Bir gün öncesinden ne yapalım? Oruçlu olalım, gecenin akabindeki günü de oruçlu geçirelim. Böyle bir uygulamanın kardeşim meşru olabilmesi için salih, sahih ve sabit delillere ihtiyacımız var. Hangi hadise göre? Neden sen cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olduğu halde perşembe günü oruçlu olmak lazım ve cumartesi günü de oruçla geçirilmesi lazım ki ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Cuma günü tam manasıyla ihya edilmiş olunsun diye fetva vermiyorsun o zaman. O fetvayı verdin, böyle bir fetva da ver. Berat gecesi için önünde arkasında oruç tutma hadisi yok ama pazartesi perşembe günü oruç tutma için hadis var, teşvik var. Gök ayının 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruç tutma için teşvik var. Bunları söylemiyorsun bu ümmete. Kendi uydurduğun bir şeyi getiriyorsun. Aslı astarı yok. Milleti Allah Azze ve Celle ile onu oraya koyma, orada düşer yere koy. Yere koy. Sözde teşvik ediyorsun. Doğru şeyler varken neden eğriler öğretmeye çalışıyorsun millete öğretiyorsun. La la illa billah. Evet kardeşlerim, ibadetlerin farziyetini Allah azze ve celle belirler. İbadet taat nasıl yapılacak? Bunun hükmünü, şeklini, şemailini Resulullah belirler. Ancak ibadetler, taatlar Allah ve Resulünden gelirse kabul ve sahip çıkılır. Kabul edilir, sahip çıkılır. Hiç kimse ne yapamaz? Durduğu yerde ibadet uyduramaz. Uydurursa Allah Azze ve Celle onu yarın ne yapar? Sorguya çeker. Evet. Ondan sonra tekrar bu sitelerde bir günlük kaza namazı kılalım diye tavsiyede bulunuyorlar. Yahu! Sen müseylemetül kezzaptan mı fetva aldın, namaz kazaya bırakıla bilinir diye? Bir Müslüman nasıl namazı kazaya bırakır? Ancak uykuya dalarsan. Felyusalli meta kılı Kılıversin diyor kalktığında. Ondan sonra unutursa. Ne zaman aklına gelirse o zaman kılıversin. Bir de can korkusunda, sahilü selamete eriştiğinde ne yapar? Namazını kılar. Bunlar da kaza olmaz. Çünkü bu müşkileler Allah tarafından verilmiş müşkile. Sen futbol seyrediyorsun, pembe dizi seyrediyorsun... Efendime söyleyeyim ben Barcelona maçını seyrediyorsun namazı sonra kazaya bırakırsın. Maşallah, barakallah. Kaç para verdin müşeyyemeğe sen bu fetvayı alabilmek için? La la illa billah. Allah celle şanihu muharebe başlamadan önce dahi ne yapmıyor namazı kılmamayı helal görmüyor. Artık bakıyorsun kafir karşıda. Savaş olacak. Oklar, mızraklar yahut da savaş aletleri, tanklar, toplar geliyor. Ama sana yetişmeyecek bir durumda. Mermide ulaşmıyor. O zaman ne yapacaksın? Salatul Hauf bir reket kılacaksın. Bak Allah böyle bir hengamede dahi namazı terk etmeni sana caiz görmüyor. Ancak ne zaman? Kafirle vuruyorsun, vuruşuyorsun. Ezan okundu. O zaman namaza durmayacaksın. Durursa gelen dürter öldürür seni. İşte o zaman ne yaparsın? Namazı vaktinin haricine taşı taşırabilirsin. Allah Celle Şanuhu bundan seni sorguya, suale çekmez. Sen çeşitli meselelerle namazı kılma. Ondan sonra da istediğin zaman kaza et. Hele hele nerede? Berat gecesinde. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra Fesabrun cemil demekten başka sabır ne kadar güzeldir demekten başka elimizde bir şey yok. Yahu bu millet Allah'ı tanımak istiyor. Allah'a itaat ve ibadet etmek istiyor. 23 senede Resulullah nasıl ibadet ettiyse onları öğretti adam. Neden bilgi kirliliğiyle adamın kafasını sepet yapıyorsun? Ondan sonra bir uyduruk daha. Bunu belki hiç duymadınız ama şimdi bugün duyun inşallah. Beraat gecesinde yüz rekatlı hayır namazı vardır. Salatul hayr. Duydunuz mu? He? Elhamdülillah. Şükredin Allah'a. Evet. Bu salatul hayr namazını kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur denmiş. O sene ölürse şehit oluyormuş adam. Kardeşim bunun delili nerede? Şehitlik Allah Azze ve Celle'nin muvahhid kullarına vermiş olduğu bir makam. Öyle iki rekat namaz kılmakla elde edilecek olsaydı çok basit olurdu. Halbuki şehitten Allah Celle Şamuhu ne yapıyor? Canını alarak o makama yüceltiyor şehidi. İki rekat namaz kıl. erken yok. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın kıldığı gibi de kılmak yok, çappat. Yalla salla ondan sonra cennetin üst köşelerinden bir saray. Kardeşlerim birazcık kafasını çalıştıran, Kur'an'dan, sünnetten bilgisi olan Kur'an okuyan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinden haberi olan kimse buna ne yapar? Sünnetle hemen hadislerle reddiye verir. Yalnız şu dübeyi birazcık ne yapsın? Çalıştırmaya çalışsın, başlasın. Allah bunu burada yük olsun diye koymadı bizim omuzlarımıza, ensemize. Düşünelim diye koydu. Şimdi... Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini, sahih hadisleri göz önünde bulundurduğumuzda şehit sayılan kimseleri, Resulullah nasıl zikrediyor bize? Ne diyor? Yanarak ölen, suda boğulan, göçük altında, çığ altında, toprak altında veya bina altında kalan, veba gibi bir salgın hastalıktan ölen, Karın ağrısından ölen, akrep sokmasından ölen, gurbette veya ilim yolunda yahut da cuma gecesinde vefat eden. Bunlar hakkında ne var? Hasan ve sahih bilgiler var. Ondan sonra çocuk dünyaya getirirken doğum esnasında ölen kadınları da ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Şehitler mertebesinde sayıyor Ama bunlar nedir? Uhrevi şehittir. Yani dünyevi şehit değil, ee, muharebe meydanında ölen kimse gibi değil. Bunlar yıkanırlar, namazları kılınır, kefenlenirler, o şekilde. Şehit yıkanmaz. Allah için cihad ederken ruhunu Allah Azze ve Celle'ye satmış olan kimse yıkanmaz, kanıyla gömülür. Yalnız miferi varsa, e, gocu mocu varsa, postalı mostalı varsa bunlar yani kefen olmayacak tipte olan meseleler ne yapılır? Soyulur o şekilde gömülür. Bukhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'e baktığımızda kimlerin şehitlerden sayılacağı, bize ayan beyan şekilde Bildirilmiştir E Bu şekilde Namaz kılan kimsenin Neydi Salatul hayrı Kılan kimsenin Şehiden Öleceğine dair Elinde bir tek delil var mı Uydur uydur ipediz diz İslam'da böyle bir şey yok İslam'da böyle bir şey yok Bizim itaat etmemiz gerekli. Yetinmemiz gerekli. Neyle? Sünnetle. Ayetle sarahaten bize gelenlerle. Kullu bidatın dalale ve in ra'ahen nasu ennehâ hasene Bütün bidatlar dalalettir. İnsanlar onu güzel görseler dahi. Her bidat ortaya çıkarılırken ne diye çıkarılıyor? Allah'a yakınlık olsun. Muhammed Aleyhisselam'a sevgimizi, saygımızı, ittibamızı göstermek için olsun. Sahabe-i kiram ne yapmışlar? Tabi onlar da bizim gibi insan konuşuyorlar kendi aralarında. Farzdan sonra diyor adam, nafile namaz kılsa diyor cehenneme gider mi? Namaz kılıyor. Ustudu verke'u. Allah buyuruyor azze ve celle sejdedin, ruku edin, namaz kılın yani. Sahabe cevap veriyor. Belki diyor namaz kıldığın için cehenneme gitmezsin ama Muhammed aleyhisselam'ın emrine muhalif bir harekette bulunduğun için cehennemi hak edersin. Esbihan ha, Allah. La la illa billah. var? Salatul hayrı kılıp da. Hem de nasıl? 100 rekat ha. Öyle bir rekat, iki rekat değil. 100 rekat. La havle ve la kuvvete illa billah. Biz biliyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 11 rekat namazdan fazla ne yapmadı? geceleyin namaz kılmadı. Dehe şaşkın. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha mı müttekisin, daha mı takva ehlisin, yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu, haber aldığı yerlerden sana haber mi geliyor, vahiy mi geliyor? Daha alim olduğunu iddia ediyorsan sen yalancısın, deccalsın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy aldığı yerden vahiy aldığını iddia ediyorsan zaten kafirsin. Yani iki ucu nelisin sen? Olursun işte, onu bildiniz siz. Evet kardeşlerim, bunlar ne yapamazlar? Bu uyduruklara bir delil getiremezler. Allah Subhanahu ve teala hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi, batılı batıl görüp batıldan sakınmayı cümlemize nasip etsin Amin. Allah Subhanahu ve teala sünnetle yetinmeyi bize sevdirsin Amin. sünnetle amel etmeyi bize kolaylaştırsın Amin. Allah Subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiğimizden dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini bize Allah kendisi yazsın. Amin. İlk önce bizi ke bize kendisi şefaat etsin. Ondan sonra bütün şefaat edicilerin şefaatlerine de bizi nail eylesin. Sallallahu ala nabiyina Muhammedu ala alihi ve sahbi ecmaîn ve âhiru davânâ enel hamdulillahi rabbil âlemin ve selâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh.